Türkiye'nin bir yanına Kafa Radyo dinleyicileri sizlere kısa kısa sorular soruyorlar. İsterseniz e, siz de kısa kısa cevaplar verin ki mümkün olduğu kadar çok soru sorayım ben de. Soru bir Osmanlı'ya matbaa geç mi geldi neden? Geç geldi. Çünkü millet okumayı sevmiyor. Yani evi evine kapanıp kitap okumayı, kitap okuma alışkanlığı olan bir cemaat değil. Sözlü sohbeti seviyorlar, öğretimin sözlüsünü seviyorlar, bir arada oluyorlar. Hatta kitapları da toptan okuyorlar. O bakımdan çok okunan kitapların bile maalesef matbaada basılmadığını Elle çoğaltıldığını görüyoruz yetiyor yani bu 125 adet yazma tespit edilmiş bu kadar okunan kitaptan e yetiyor çünkü elden ele geziyor o arada tabi yangınlar da gidiyor o bilmem ama belli ki o kadar Batılı gibi kendini içine kapanık Evine kapanık adam değil bunlar o tek dedik, Şey tek doğru yok. değil o zaman Öyle mi? Yani ulema istemiyordu yok, İşte ya, matbaa yasaklandı Venedik'ten neler geliyor istenmeyen matbaa da var Venedik'te Mektaristlerin matbaası var Çok güzel şeyler var orada basılıp gelen Şeyler var bu da gelir evet. Peki matbaanın İlk bulunuşu kaçıncı yüzyıl hocam? Aa, Avrupa'da? Zaten hayır Avrupa'da 1454 diye bilir. Bir 15. Yani, yüzyıl. Şey. Tabii canım 15. yüzyıl. Ve o kitap yazmadan pahalı o ülkin konu hmm. Yazmadan daha pahalı. Çok çeşit yok. matbaa nasıl ucuzlaması çok enteresan bir şey. Bu benim lafım değildir. Tamam yine batılı. E, tarihçilerin mesela böyle onların e, görüşleridir. En da Hans Gökmeyer bu konuda bir tebliğ verdi. badel Baden Müzesi'nde. Bu Türk harpleri ve anti-Türk propaganda. Olur olmaz kötü basılmış kağıtlara resimler, gravürler falan propaganda için. Zaten ciddi araştırmalar müşteri bulmaz. Ciddi eser çok müşteri bulmaz. Hamhum şaralom dediğimiz tabirler var. Bunlar mesela Fransız ihtilalinden önce de çok okunan kitaplar şaşıracak. Terez bilmem ne falan gibi şeyler böyle. Bir Terez var. Terez'in aşk maceraları falan. Böyle yani kralla öyle. dalga geçen falan şeyler okuyorlarmış değil mi hocam? Ya, ya, ya yani böyle. erotik çok. Yükü. Herifler öyle yani. Senin Burcu Vazi dediğin adam eğer yeni zenginleşenlerse böyle şeyler okuyacak. Böyle resimler bakacak yani. Rus'u falan okumuyor kimse e yani. Yani Rus yoksun. Rus oyu bugünkü zoranlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, bize gelmesi İbrahim Müteferrika. 200 Cilnur yani İbrahim Bey şeydir müteferrika efendi o Macardır bir fri yani fre şeydir bir masonlardandır Buraya iltica etmiş, burada kalmış. O matbaayı burada hazırlamış. Yani çalsız eserler çok seçme. Çok Hı -hı. seçme dediğim illa çok üstün anlamda değil. işte bir lügat falan müşteri bulur diye. Kütüphane var tabii artık. Nevşehir'in zamanında. Kütüphaneyi kurma merakı başladı. Yani İstanbul'da kaç kütüphane? 30-40 sene içindedir. Yani mesela e, şey, Atıf Efendi kitaplığı olsun, lalelideki Nevşehirli olsun, Efendi Mesum Çemberlitaş olsun, Koca Ragıp Paşa'nın yine Ordu Caddesi'nin kenarında maalesef yolun altında bırakılan kütüphane, Üsküdar'dakiler falan böyle kütüphane Kupane kurma merakı var artık yavaş yavaş. İnsanlar okuyor ama çok mühim eserler oradan geçmiş değil. Ve bu kesilmiş asıl Tanzimat'ta tekrar patlama. Öyle oldu. mi? Ve asıl iyi, kolay, güzel baskı işi de çok enteresan <gülüyor> Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'ında. <gülüyor> bulak baskısı denir. Bir bulak vardır. Şimdi gayrenin içinde o bir sanayi çarşısı gibi bir yer. Orada o bulaktaki matbaada basılırmış bunlar. O bulak baskısı müteferrikadan daha nedir? Ama öyle ya da böyle arada 200 yıl var değil mi hocam? Avrupa'da matbaanın başlangıcıyla 22. bize ilk gelişi... Arada ama basılan kitaplar var burada mesela. Gayrimüslim cemaatler. Onlar da çok tutumlu okurmamış maalesef. <gülüyor> ee, şimdi hocam bir soru şu. Yine dinleyicilerimizden gelen soru şu. Bir ara çok konuşuldu biliyorsunuz. Harf inkılabının e, yapılması hafızayı sildi deniyor. Şey Siyasi bir tartışmaya dönüştü bir süre sonra. Tartışım. Okuma yazma <gülüyor> oranları <gülüyor> çok düşüldü. 90'ı okuma yazma resmen bilmezdi. O 90'ın içinden de onun içinden de 5'in ne okuyor. Yani o kadar enteresan. Evet. Efendim bilmem Arşi'deki belgeleri, Erşil'deki belgeleri ben bunu hayatımda gördüm. Öyle bir iş yaptık ki biz bir ara. Yani benim benden daha genç nesille yani benim talebem olacak gençlerle. Ben aradaydım. Benden çok daha yaşlı nesiller bir yerde oturduk. Defter tarıyoruz Arşi'de. Arşivin adını şimdi vermiyorum. Devletimizin arşivlerinden biridir Osmanlı arşivlerinin bir katmanıdır. Bir kere daha hızlı okuyan, süratli okuyanlar gençlerdi. Daha hızlı okuyorlar, daha süratli okuyorlar, yani ve doğru okuyorlar. Daha doğru okuyorlar. O eski tapu muhafızları, bilmem neler falan. Yani okuyorlar tabii, hayatlar ondan geçmiş ama bazı vesikaları daha iyi okuyamıyorlar. Yani oryantalistler okurdu bizde bir takım bir evrakı. Çünkü Türk milletinin aydınlarının tarihi vesikaları, tarihi edebiyata, diğer araştırma evrakına yönelmesi diye bir şey yok yani bu çok önemli onun için böyle hafızan silinmiş falan bir sürü şey görmemiştir adam ne hafızası yani Türklerin böyle ansiklopedi kullanmaktan çok bir il muhalleri olur elinde onu okuyarak gezerler bu Hristiyanlar için de doğrudur Osmanlı İmparatorluğunda yani bu, bu ansiklopedi yazmak gerçek anlamda yani bizim eski kamuslar ee, başka türlü bir şeylerdir tezkireler falan ama gerçek anlamda ansiklopedi yazmak gerçek anlamda bazı şeyleri basmak dağıtmak bu aydınlanma Avrupası'nın işi bu çok önemli yani bu adamlar okuyorlar o okumada çok takdir edilecek eğilimler olduğu gibi sakat eğilimler de var bir tanesi de size arz ettiğim gibi yalnız kalmayı sevmek Kapalılık ve bu o insanların adeta kendi okudukları, kendi bildikleri, kendi öğrendikleriyle kendilerine göre bir dünya kurmaları. Onun için bu insanların değişik düşünce alışkanlıkları var ve onda muhafaza ediyor o zaman. Kavgasını yapıyor, çok önemli bir şey bu.